Seyyiduna Hacı Ali Ramitani Kuddisesir Ruh Şeyh Hacı Ali Ramitani Kuddisesir Ruh, hikmetin menbaı ve ilmin kaynağı idi. Kalpleri en güzel tedavi eden, taliplerini en güzel irşat eden bir zat idi. Denilmiştir ki, eğer ulema veli değilse, yeryüzünde hidayetle göğe yükselen hiçbir veli yoktur. Şöyle tavsiyede bulunuyordu. Amel ediniz, amelinizi hesaplamayın, saymayın taksiratlarınızı itiraf ediniz. Daima ameli yenileyiniz. Daima huzur içerisinde, özellikle yemek ve konuşma anlarında zikir ve rabıtaya çok çalışın. Ettahrim tahrim suresinin "Ya eyyuhellezine amanu tubu ila Allahi tevbeten nasuha." Ey iman edenler, nasuh bir tövbeyle Allah'a dönün. Maalindeki 8. ayeti-kerimesinde bir işaret, bir müjde vardır. Tövbe ettiğiniz takdirde tövbeniz kabul olacaktır demektir. Çünkü tövbeyi emretmek onun kabulünün delilidir. Eğer kabul etmeseydi, emr de etmezdi. <gülüyor> İnne Allahe yanzuru ala kalbil al mümini min kulli yevmin ve leyletin siddine ve Gerçekte allah Teala her gün ve gecede 360 kere mümin kulunun kalbine bakar. Mealindeki hadisi şerh ederken şöyle demiştir. Kalpten iç organlara yayılan 360 sinir damarı vardır. Kalp Allah'ın zikriyle müteessir olduğu zaman Allah Ta'ala'nın nazargahı olmaya yararlı hale gelir. İlahi her bir nazarla kalpteki tecellilerin tesiri sair azalara sirayet eder. Artık her bir aza o nispette nurlanıp kendisine layık olan taate yönelir ve o nispette feyz alır. Muasırlarından Şeyh Rükneddin ona gönderdiği bir mektupta üç soru sormuştur. 1. Hepimiz fakir ve miskinlere hizmet ediyoruz. Yemek yediriyoruz. Ne oluyor ki zorluğa katlanmaksızın yemek verdiğin halk sana çok teşekkür eder ve razı olurlar. Benden müşteki olur ve razı olmazlar. Buna şöyle cevap vermiştir. Evet, ekser insan halka vermiş olduğunu başlarına kakar. Tabii ki minnete, başa kakmaya tahammül edilmez. Kalben olsa dahi iyilikleri başa kakma. Bu takdirde müşteki olanı ve razı olmayanı bulamazsın. 2. İşittim ki cehri zikir yapıyorsun. Bunun fetvasını nereden aldın? Buna cevaben şöyle demiştir. İşittiğim şu ki sen de gizli zikrediyorsun. Ama başkası işittiğine göre zikrin cehridir.